Hadislerle İslam Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları Nebevi Kılavuz Cabir bin Abdullah'ın rivayet ettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbesinde teşehhüdden sonra şöyle buyururdu. Sözün en güzeli Allah'ın kitabıdır. Rehberliğin en güzeli ise Muhammed'in rehberliğidir. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Bana isyan eden de Allah'a isyan etmiştir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size ne emrettimse onu yapınız. Size neyi yasakladımsa ondan sakınınız. İrbad bin Sari'ye şöyle anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sabah namazından sonra gözleri yaşartan, kalpleri hüzünlendiren son derece dokunaklı bir konuşma yaptı. Öyle ki ashabtan biri dayanamayarak, Ey Allah'ın Resulü! Sanki veda konuşması yaptın, bize ne tavsiye edersin dedi. Bunun üzerine Allah Resulü şu tavsiyelerde bulundu. Size, Allah'a karşı sorumluluk bilincinde olmayı ve Habeşli bir köle de olsa başınızdaki idareciyi dinleyip itaat etmeyi tavsiye ederim. Çünkü benden sonra yaşayacak olanlarınız çok ihtilaflar görecekler. Sonradan çıkarılmış aslı olmayan şeylerden size sakının. Çünkü sonradan çıkarılmış her şey bidattir. Sizden kim bu dönemlere ulaşırsa benim sünnetime ve doğru yolu bulan hidayete erdirilmiş halifelerin sünnetine sarılsın. İmam Malik'e ulaştığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmayacaksınız. Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünneti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte mescitte sohbet ediyordu. Etrafına toplanan sahabiler de her zaman olduğu gibi pür dikkat onun anlattıklarını dinliyordu. Efendimiz onlara kıyametin şiddetinden bahsediyordu. Sözleri orada bulunanları öyle etkilemişti ki aralarından birçok kimse Hazreti Peygamberin anlattıklarının dehşetini ve kendi amellerinin eksikliğini düşünerek ağlamaya başlamıştı. İçlerinden bazıları ise derin düşüncelere dalmışlardı. Öyle ibadet etmeliydiler ki, bu vesileyle Allah'ın sevgisini kazanmalı, kıyamet gününün tüm keder ve sıkıntılarından kurtulabilmeliydiler. Ahiret için ne gibi ameller yapabileceklerini istişare etmek üzere, aralarında Hazreti Ebu Bekir, Hz. Ali, Abdullah bin Mes'ud, Abdullah bin Amr bin As'ın da bulunduğu 10 sahabi, Osman bin Mazun'un evinde toplandılar ve bir takım kararlar aldılar. İçlerinden Hz. Ali, Abdullah bin Amr bin As ve Osman bin Mazun ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nafile ibadetlerini öğrenmek ve her zaman olduğu gibi onu örnek almak amacıyla Resulullah'a gitmeye karar verdiler. Hz. Peygamber'in evine ulaştılar. Efendimiz'i evinde bulamayınca onun yalnızken nasıl ibadet ettiğini eşine sordular. Sevgili peygamberimizin ibadet hayatı kendilerine anlatılınca da bu ibadetleri kendileri için az gördüler. Ve peygamberin yanında biz kimiz ki? Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır dediler. Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır dediler. Halbuki efendimizin ibadeti öyle azımsanacak gibi de değildi. Nitekim hazreti peygamberin bazı geceler sıf. Rabbine şükreden bir kul olabilmek için gözünden yaşlar boşalıp mübarek ayakları şişinceye kadar gece boyunca namaz kıldığı zamanlar vardı. Fakat yine de kendilerinin daha fazla ibadet etmeleri gerektiğini düşündüler. Onlardan birisi, ben yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım dedi. Diğeri, ömrüm boyunca hep oruç tutacağım, asla oruçsuz günüm olmayacak dedi. Üçüncüsü de, kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim dedi. Hakikaten de Osman bin Mazun bu gerekçeyle gündüzleri oruç, geceleri de namazla geçirmeye başlamıştı. Bu sebepten eşi havleyi de ihmal etmişti. Bu durum Hz. Peygamber'e bildirilince Osman'ı çağırmış ve ''Yoksa benim sünnetimden, hayat tarzımdan yüz mü çevirdin?'' demişti. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendilerini bu şekilde dünyadan soyutlamayı düşünen sahabilerinin yanlarına gelerek onlara ''Şöyle şöyle diyenler sizler misiniz? Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve O'na karşı gelmekten en çok sakınanız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor bazen de tutmuyorum. Gecenin bir kısmında namaz kılıyor bir kısmındaysa uyuyorum ve kadınlarla da evleniyorum.'' ''Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir.'' buyurmuştu. <Sessizlik> Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözleri, Allah'ın rızasını kazanmanın, insanı perişan edecek derecede ibadete yönelme veya dünyanın her türlü nimetinden el etek çekme gibi aşırı fiillerle değil, ancak Peygamber aleyhisselamı rehber edinip onun sünnetine sıkı sıkıya bağlanmakla mümkün olabileceğini göstermekteydi. Nitekim Osman bin Mazun'un evinde toplanıp karar alanlardan biri olan Abdullah bin Mesud da muhtemelen yaşanan bu gibi hadiselerden sonra edindiği tecrübeler neticesinde şu kanaatini açıkça dile getirmişti. Sünnete göre itidalle ibadet etmek, sünnet olmayan bid'at hususlarda olanca gücüyle çalışmaktan daha hayırlıdır. Elbette ki sünnete bağlı olmak insanın kendi tasavvurları neticesinde yapacağı amellerden daha faziletli olacaktı. Çünkü Allah Teala Kur'an'ı insanlığın hidayeti için gönderirken Hazreti Peygamberi de Kur'an'ın nasıl hayata aktarılacağını Müslümanlara göstermesi için bir rehber olarak göndermişti. Peygamberimiz bir hutbesinde sözün en güzeli Allah'ın kitabıdır, rehberliğin en güzeli ise Muhammed'in rehberliğidir buyurarak buna işaret etmişti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberlik vazifesi sadece vahyi nakilden ibaret değildi. O, Rabbin'den aldığı vahiy doğrultusunda inanç, ibadet ve ahlaki değerler başta olmak üzere günlük hayatın tüm alanlarında İslamı anlatarak, açıklayarak ve yaşayarak Müslümanlara örnek bir hayat sergilemişti. Andolsun, Allah'ın Rasulünde sizin için. Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Ayeti, işte Hazreti Peygamber'in bu örnek olma vazifesini vurgulamaktaydı. Allah Teala insanlığa Kur'an'ı doğrudan göndermeyip, 23 yılda Rasulünün örnek şahsiyetiyle uygulamalı bir şekilde peyderpey göndermişti. Bu zaman zarfında onun ahlakı, temizliği, ibadet hayatı, ailesiyle olan münasebetleri, kısaca her hali Müslümanlar için örneklik teşkil etmişti. Zaten bir melek yahut olağanüstü bir varlık olarak değil de insanlar içerisinden seçilip, peygamber olarak gönderilmiş olması da insanlara tam bir örnek olabilmesi içindi. İşte Peygamberimizin sünnetim ifadesinden kastı da onun ortaya koymuş olduğu bu örnek yaşam tarzı ve rehberlikti. Bu hayat tarzının içinde onun sözleri, fiilleri, uygulamaları ve takrirleri, onayları da girmekteydi. Hazreti Peygamberin sünneti, onun hayatında somutlaşan ideal bir yaşam tarzını simgelemekteydi. Bu açıdan Hz. Peygamberin sünnetine tabi olmak, İslam'ı doğru bir şekilde yaşayabilmek için elzemdi. Bundan dolayıdır ki Allah Teala Resulüne uyulmasını emretmekteydi. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Yüce Rabbimiz peygambere uyulmasını emrediyordu. Çünkü peygambere itaat, Allah'a itaatti. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Yüce Rabbimiz Resulüne gönülden bağlanılmasını o kadar önemsemişti ki en ufak bir meselede dahi onun verdiği hükme rıza gösterilmemesini imanın kemale ermemiş olmasına bağlamaktaydı. Nitekim ensardan bir adamla Zübeyir bin el Avam arasında Harre mevkiinde hurmalıkları sulayan kanalların kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı. Bu kanallardan akan su önce Zübeyir'in bahçesine uğruyor, ardından Medine'li adamın bahçesine geliyordu. O adam Zübeyir'e ''Suyu bırak gelsin'' dedi. Fakat Zübeyir bunu kabul etmedi. Bu durum kendisine aktarıldığında Hazreti Peygamber'e ''Zübeyir, önce sen sula, sonra suyu komşuna salıver.'' buyurdu. Bunu işiten adam peygamberimize ''Zübeyir senin halanın oğlu olduğu için mi ona öncelik verdin?'' diye kızgın bir şekilde tepki gösterdi. Adamın bu sözü üzerine Allah Resulü'nün yüzünün rengi değişti ve ''Zübeyir, sen sula, suyu hurma ağaçlarının köklerine ulaşıncaya kadar tut, sonra salıver.'' dedi. Zübeyir bu olay üzerine şu ayetin nazil olduğunu söylemiştir. ''Hayır, Rabbine andolsun ki onlar... Aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, sonra da verdiğin hükme, içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. Yüce Rabbimizin Hz. Peygamber'e ve onun sünnetine teslimiyet gösterilmesini emretmesi, sünnetin temelinde ilahi iradenin olmasından kaynaklanıyordu. Onun dinle ilgili hususlardaki her türlü tasarrufu ilahi iradenin kontrolünden geçiyor. Böylece Allah'ın razı olmayacağı bir fiil Resulünden sadır olmuyordu. Diğer bir ifadeyle o vahyin kontrolündeydi. Ve dinle ilgili bir konudaki en ufak bir hatası bile vahiy ile düzeltiliyordu. Bundan dolayı ona itaat Allah'a itaat. Ona isyansa Allah'a isyan anlamına geliyordu. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse doğru yolu bulmuştur. Kim onlara isyan ederse ancak kendisine zarar verir. Allah'a hiçbir şekilde zarar veremez. Hazreti Peygamber'e itaat edense cenneti hak ediyordu. Nitekim Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Ümmetimin hepsi cennete girecektir. Yüz çeviren müstesna Orada bulunanlar Ey Allah'ın Resulü Yüz çeviren kim diye sorunca Hazreti Peygamber Bana itaat eden cennete girer Bana isyan eden yüz çevirmiş demektir Şeklinde cevap vermişti Hazreti Peygamber'e isyan edip Yüz çevirenlerin sonununsa Cehennem olacağı Kur'an'da açıkça belirtiliyordu Kim de Allah'a ve peygamberine isyan eder Ve onun koyduğu sınırları aşarsa Allah, o kimseyi ebedi kalacağı cehennem ateşine sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Hazreti Peygamber'in hayatı tamamiyle Kur'an'a uygun bir yaşantıydı. Nitekim Enes bin Malik'in amcasının oğlu Sad bin Hişam, Medine'ye geldiğinde, Hazreti Ayşe'den kendisine Resulullah'ın ahlakını anlatmasını istemişti. Ayşe, ''Sen Kur'an okuyorsun değil mi?'' diye sorunca Sa'd evet cevabını verdi. Bunun üzerine müminlerin annesi, ''İşte Hazreti Peygamberin ahlakı Kur'an idi.'' dedi. O, Kur'an'ı hayatında tam olarak yaşayarak somut bir şekilde anlatmış, Kur'an'ın ilk yorumunu da hayatıyla yapmıştı. Hazreti Peygamber bir yandan, ''Ey Resul, Rabbinden sana indirileni duyur.'' Emri uyarınca ashabına Kur'an'ı bildiriyor, diğer yandan da insanlara kendilerine indirileni açıklaman ve onların da üzerinde düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik ayeti gereğince Allah'ın kitabını açıklayarak zihinlerdeki soru işaretlerini yok ediyordu. Nitekim o insanlığı aydınlatmakla görevliydi. Ey peygamber biz seni bir şahit bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Hazreti Peygamber yeri geldikçe manası kapalı pek çok kelime ve ayeti açıklıyor. Yeri geldikçe de Kur'an'da detaya girilmeden genel olarak işaret edilmekle yetinilmiş birçok konuda ayrıntılı açıklamalar yapıyordu. Söz gelimi Kur'an'da namaz kılmak emredilmiş olmasına rağmen namazın nasıl kılınacağına değinilmemiş. Buna karşın Peygamber Efendimiz namazı benden gördüğünüz gibi kılın buyurarak namazın kılınış şeklini ve vakitlerini ashabına uygulamalı olarak öğretmişti. Aynı şekilde hac konusunda da hac ibadetinin gereklerini benden öğrenip buyurarak yaşayarak öğretmişti. Bu ve benzer birçok ibadetin uygulanışı sünnetten öğrenilmekteydi. Nitekim Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn mescitte oturduğu bir esnada şefaatle ilgili konuşurken adamın biri ''Ey Ebu Nücehid, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsunuz'' diyerek onun Kur'an'dan değil de Hz. Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olmuştu. Bunun üzerine İmran öfkelenerek ''Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?'' ''Evet, akşam namazının üç, yatsı namazının dört.'' Sabah namazının iki, öğle namazının dört, ikindi namazının dört rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun? Hayır. Bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi? Biz de bunları Resulullah'tan öğrendik. Siz her kırk dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olana şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun? Hayır. ''Bu hususları nereden öğrendiniz? Biz onları Resulullah'tan öğrendik. Siz de bizden.'' Yine Kur'an'da ''Veyt-i Atik'i tavaf etsinler.'' buyruluyor. Tavafın yedi şart olduğunu, makam İbrahim arkasında iki rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun? Bu hususları kimden öğreniyorsunuz? Bizden öğrenmiyor musunuz? Biz bunları da Allah'ın peygamberinden öğrendik.'' dedi. Aralarındaki konuşma, bu minval üzere devam ettikten sonra adam, ''Beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin.'' diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti. Yine Abdullah bin Ömer kendisine, ''Biz Kur'an'da korku namazını ve Hazar namazını, barış ve güven zamanında meskun olduğun yerde kılınan namazı bulduğumuz halde, neden sefer namazını bulamıyoruz?'' diye sorulduğunda, ''Biz bir şey bilmezken Allah bize Muhammed'i gönderdi ve biz de onun ne yaptığını görmüşsek öyle yapıyoruz.'' cevabını vermişti. ''Onlar yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Resûle, o ümmi peygambere uyan kimselerdir. O, onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkoyar, onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar.'' ayeti, Peygamber Efendimiz'in Kur'an'ı tefsir etmenin yanında, onda yer almayan bazı konularda hüküm koyma yetkisinin olduğunu beyan etmekteydi. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hayber günü ashabına bir takım yasaklar getirmiş, ardından da sizden biriniz köşesine yaslanarak, cahilce Allah'ın şu Kur'an'da yasakladığı şeylerden başka hiçbir şey yasaklamadığını mı zannediyor? Şunu iyi bilin ki, ''Vallahi ben hem öğüt verdim, hem bazı şeyleri emrettim, hem de bazı şeyleri yasakladım. Benim emrettiğim ve yasakladığım bu şeyler ya Kur'an kadar yahut da ondan daha fazladır.'' buyurmuştu. Böylece Efendimiz, Kur'an'da bulunmayan pek çok konuda kendisinin hüküm koyduğunu ifade etmişti. ''Allah Teala'nın, peygamber size ne verdiyse onu alın.'' Size neyi yasakladıysa ondan da sakının emri de bu anlamı içermekteydi. Aynı hususu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de belirtmekteydi. Size ne emrettimse onu yapınız. Size neyi yasakladımsa ondan sakınınız. Yine bir seferinde Peygamber Efendimiz hutbe okurken, Ey insanlar! Allah size haccı farz kılmıştır. Öyleyse hac edin buyurmuştu. Bunun üzerine bir adam ayağa kalkarak, her senemi ya Resulullah diye sordu ve Resulullah'ın sessiz kalmasına aldırmayarak sözünü 3 defa tekrarladı. Sonunda Allah Resulü "Evet desem her sene vacip olurdu ve siz de buna güç yetiremezdiniz." buyurdu ve şunu ilave etti. "Ben sizi serbest bıraktığım müddetçe siz de beni bırakın. Sizden öncekiler çok soru sormalarından ve peygamberlerinin buyrukları üzerinde ihtilaf etmelerinden dolayı helak olup gitmişlerdir."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 helak olup gitmişlerdir. Size bir şey emrettiğimde gücünüz yettiğince onu yapın. Size bir şeyi yasakladığımda da onu terk edin. Bu ve benzeri örnekler Peygamberimizin hüküm koymada da aktif bir rol aldığını göstermektedir. Bundan dolayıdır ki sünnet Kur'an'dan sonra ikinci bilgi ve uygulama kaynağı olmuştur. Sahabiler Hazreti Peygamber'in vefatından sonra bir meseleyle karşılaştıklarında Kur'an'da yer almayan konularda Sünnet'e başvurmuşlardır. Nitekim tabiinin büyük alimlerinden Meymun bin Mihran Hazreti Ebu Bekr'in bir meseleyle karşılaştığında nasıl hüküm verdiğini şöyle anlatmaktadır: Kendisine davacılar geldiği zaman hüküm vermek için öncelikle Allah'ın kitabına bakardı. Şayet onda davacıların aralarındaki sorunu çözecek hükmü bulursa onunla hüküm verirdi. Eğer meselenin hükmü kitapta bulunmaz ve o konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından uygulanmış olan bir sünnetin olduğunu biliyorsa hükmü onunla verirdi. Eğer bir hükme ulaşamazsa çıkar bana şöyle şöyle bir mesele geldi. Acaba sizler o konuda Resulullah'ın herhangi bir hüküm verdiğini biliyor musunuz diyerek Müslümanlara sorardı. Kimi zaman o topluluğun hepsi etrafında toplanır, o konuda Resulullah'tan nakledecekleri bir hüküm varsa onu bildirirlerdi. Ebu Bekir de şöyle derdi. İçimize, peygamberimizden gelen bilgileri muhafaza eden kimselere yerleştiren Allah'a hamd olsun. Şayet bu yolla da bir hükme ulaşamazsa, halkın ileri gelenlerini ve seçkinlerini toplar, onlarla istişare ederdi. Onlar da bir hüküm üzerinde söz birliği ederlerse, Bununla hüküm verirdi. Hazreti Ömer bir hutbesinde Resulullah'ın şahsi kanaatlerinin dahi Müslümanlar için büyük bir değer taşıdığını şöyle anlatmaktaydı. ''Ey insanlar! Şahsi kanaat ve düşünce ancak Resulullah'a aitse isabetlidir. Çünkü Allah ona doğruyu bizzat göstermiştir. Bizim reyitlerimiz ise doğru olanı bulmak için ortaya konan zan ve zorlama çabadan ibarettir.'' Sünnetin Kur'an'dan sonra ikinci kaynak olması daha Hazreti Peygamber döneminde bilinmekteydi. Nitekim Peygamber Efendimizin kıyamet günü alimlerin önünde yürüyeceğini söyleyerek ilmi kişiliğini övdüğü genç sahabesi Muaz Bin Cebel'i Yemen'e vali olarak göndereceği zaman aralarında şöyle bir konuşma geçmişti. ''Sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin?'' ''Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim.'' O konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamasan, Resulullah'ın sünnetiyle karar vereceğim. Resulullah'ın sünnetinde de yoksa, kendi görüşümle iştihad ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim. Bunun üzerine Hz. Peygamber, Resulünün elçisini, Resulünün arzuladığı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun buyurmuştu. Sünnetin kaynaklığı sahabeden bugüne hemen hemen herkes tarafından kabul edilirken, çok az sayıda da olsa hadis ve sünnet karşıtı bazı söylemler ortaya çıkabilmiştir. Bu itirazların merkezinde Kur'an'a dönüş, Kur'an'la yetinme, Kur'an İslam'ı gibi düşünceler yer almaktadır. Fakat gerek allah Teala'nın Hazreti Peygamber'e itaat ve ona tabi olmakla ilgili Kur'an'daki emirleri, gerekse sünnetin ideal ümmeti oluşturma yolundaki katkısı düşünüldüğünde, bu ve benzeri anlayışların realiteden çok uzak olduğu anlaşılacaktır. Hazreti Peygamberin şu hadisi de Kur'an'ı ön plana alıp sünneti öteleyen zihniyete karşı bize bir uyarı niteliğindedir. Sizden birinizi emrettiğim veya yasakladığım bir konu kendisine iletildiğinde, sakın köşesine yaslanmış olarak, cahilce, biz Allah'ın kitabında ne bulursak ona uyarız, hadis tanımayız derken bulmayın. Sünnet, her şeyden önce Kur'an'ın uygulanmış şeklidir. Ondan ayrı düşünülemez. Dahası, Az önce de ifade edildiği gibi Hazreti Peygamber'in sünneti ve hadisleri bilinmeden Kur'an'ın tam olarak anlaşılması mümkün değildir. Nitekim Hazreti Ömer şöyle demektedir. Bir takım insanlar çıkacak, Kur'an'ın değişik şekillerde anlaşılabilmesi mümkün olan müteşabih ayetlerini öne sürerek sizinle mücadele edecekler. O durumda sünnetlerle onların yakasına yapışın. Zira sünnetlere sarılanlar Allah'ın kitabını en iyi bilenlerdir. Peygamber Efendimiz hayatın her alanında ashabını bilgilendirmiş, onları özel bir eğitime tabi tutmuştu. Tevhidi öğretmişti. Her türlü şirkten arınmış, maddi ve manevi tüm putları gönülden çıkartıp, bir olan Allah'a iman etmeyi, onu tanımayı, sevmeyi, ondan korkmayı, ibadetleri öğretmişti. Uygulanış şekillerini, huşu, Allah'a itaat ve teslimiyeti, kul olma bilincini, şuurunu, ahlakı öğretti. Edebi, hayayı, iffeti, salih ameli, sevgiyi, merhameti, şefkati, samimiyeti, sadakati, vefakarlığı, fedakarlığı, diğer gamlığı, merhameti. Her hayırlı işe Allah'ın adını anarak başlamayı, yemeği sağ elle ve önünden yemeyi. İçerken kabın içine solumamayı, başkasının evine izinsiz girmemeyi, Küçüklere merhamet edip büyüklere saygı göstermeyi, insanların kusurlarını araştıran değil, örten olmayı, kötü söz ve fiilleri terk etmeyi, Aile kurmayı öğretti, ideal eş seçimini, aile olmayı, baba olmayı, anne olmayı, Çocuk eğitimini, anne babaya karşı görevleri, Arkadaşlığı, dostluğu, selamlaşmayı, hediyeleşmeyi, sıla-i rahmi, hasta ziyaretini, toplumsal dayanışmayı, ticareti öğretti, alışverişi, ortaklığı, çarşı pazarı, ticareti öğretti, alışverişi, ortaklığı, çarşı pazarı, alacaklı olmayı, borçlu olmayı, kamu malını, işçi işveren ilişkilerini, giyim kuşam ve süslenme adabını, yemeği, içmeyi, bayramı, sevinmeyi, sevmeyi, sevilmeyi, eğlenmeyi, kısaca hayata dair her şeyi. Öyle ki Hazreti Peygamber'in asabına hemen her konuyu öğrettiğini gören birmüşlük. Peygamber'inizin size her şeyi, hatta abdest bozmayı bile öğrettiğini görüyorum." demişti. Evet. Gerçekten de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ashabına abdest bozma adabı da dahil her hususu öğretmişti. İşte Peygamber Efendimiz'in Müslümanlara yaşayarak ve anlatarak öğrettiği sünneti İslam dininin hayatın her alanına nüfuz etmesini sağlamıştır. Sünnet bireysel ve toplumsal dönüşümü gerçekleştirip medeni bir toplumu inşa etmiş Böylece kız çocuklarını diri diri toprağa gömecek kadar sapıklık içinde bulunan cahiliye insanını her türlü barbarlık ve bedevilikten kurtarıp medeniyete kavuşturmuştur. Hazreti Peygamber'in sünnetini benimseyip hayatlarına aktaran Müslümanlar insanlık için en hayırlı ümmeti oluşturmuş örnek olarak gönderilmiş olan Hazreti Muhammed'in örnek ümmeti haline gelmiştir. Sünnet, İslam kültür ve medeniyetini inşa eden bir model olmuştur. İslam medeniyeti, devlet yönetiminden ekonomik hayata, toplumsal ilişkilerden bilimsel faaliyetlere, mimariden sanata kadar hayatın her alanında sünnetten aldığı ruhla asırlar boyunca gelişme göstermiştir. Söz gelimi Hz. Peygamber'in sadakayı, cariyeyi ve genel olarak yardımlaşmayı teşviki İslam toplumunda vakıf geleneğinin yaygınlık kazanmasını sağlamıştır. Camiler, köprüler, okullar, üniversiteler açılmış, açlar doymuş, evsizler başlarını sokacak bir yer bulmuş, hayvanlar için bile özel vakıflar kurulmuştur. Böylece vakıflar İslam kültürünün sosyal hayattaki simgesi olmuş. İslam medeniyeti bir vakıf medeniyeti haline gelmiştir. Peygamberimizin yolcu veya yolda kalan kimseyi zekat verilecek kimseler arasında zikretmiş olması, yolcular için inşa ettirilen misafirhaneyi öldükten sonra müminin sevap defterinin açık kalmasına vesile olacak fiiller arasında zikretmesi, İslam medeniyetinde sırf yolcular için hanlar, havamlar, kervansaraylar ve benzeri tesislerin inşa edilmesini teşvik edici önemli bir unsur olmuştur. Peygamberimizin ekonomi alanındaki düzenleme ve tavsiyeleri de dürüst bir ticaretin gerçekleşmesi yolunda Müslümanlara rehberlik etmiştir. Kardeşlik esasına dayalı kurulmuş olan ahilik teşkilatı da ilhamını Kur'an ve sünnetten almıştır. Bu hususlar Müslümanların maneviyatlarını olduğu kadar maddi hayatlarını da imar etmelerinde sünnetin önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Peygamber Efendimizin küçük bir bebekken vefat eden oğlu İbrahim'in defne esnasında kazılan mezarda göze hoş görünmeyen bir açıklığı düzeltirmesi ve sonra ''Bu ölüye ne fayda ne de zarar verir. Ancak hayattakilerin gözüne hoş görünür. Biriniz bir iş yaptığında onu en güzel şekilde yapsın. Zira Allah kişinin işini sağlam yapmasından hoşlanır.'' Buyurması örneğinde olduğu gibi, Efendimizin salih ameli, işi en uygun bir şekilde yapmaya, ihsana, işi en güzel biçimde yapmaya, daima güzel davranmaya ve işlevselliğinin yanında göze de hitap etmesine değer vermesi, İslam medeniyetindeki sanat ve zarafet anlayışının temellerini oluşturmuştur. Hazreti Peygamber'in bir model olarak tesis etmiş olduğu sünneti, coğrafi, tarihi, örfi, sosyal, kültürel yetişme farklılıklarına rağmen asırlar boyu bütün insanlığa hitap etmiştir. Sünnet, Müslümanları bir araya getiren, onları ortak paydada toplayan, birleştiren, İslam kültür ve medeniyetini oluşturan en temel unsur olmuştur. Böylece İslam toplulukları arasında inanç ve davranış birliğini sağlamıştır. Müslümanları farklı kültür ve çevrelerde eriyip yok olmaktan, asimilasyondan korumuştur. Dünyanın her neresinde olursa olsun İslam toplumlarının kültürlerinde pek çok ortak değer bulunması sünnetin bu fonksiyonundan ileri gelmektedir. Bundan dolayıdır ki Peygamberimiz sünneti terk etmeyi İslam cemaatinden ayrılmak olarak görmüştür. Sünnete bağlılıkları sayesinde İslami kimliklerini koruyabilen Müslümanlar, sünnetten uzaklaştıklarındaysa sünnetin tam zıddı olan bid'atlere sapmaktan kurtulamamışlardır. Nitekim Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır. İşlerin en şerlisi din konusunda sonradan ortaya çıkanlardır. Sonradan ortaya çıkan her şey bid'attir. Her bid'at dalalettir. Her dalalet insanı cehenneme götürür. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Vefatının yaklaştığı günlerden birinde Sabah namazından sonra Gözleri yaşartan Kalpleri hüzünlendiren Son derece dokunaklı bir konuşma yapmış Ashabdan biri dayanamayarak Ey Allah'ın Resulü Sanki veda konuşması yaptın Bize ne tavsiye edersin demişti Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Şu tavsiyelerde bulunmuştu Size Allah'a karşı sorumluluk bilincinde olmayı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 Bunlara azı dişlerinizle tuttuğunuz gibi sımsıkı sarılın. Dün olduğu gibi bugün de bid'atlere sapmaya, yozlaşmaya ve bozulmaya karşı İslam ümmetini koruyacak olan şey sünnete sımsıkı sarılmaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz bu hususta ümmetini şöyle uyarmıştır. Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmayacaksınız. Allah'ın kitabı ve Peygamberinin sünneti. Hadislerle İslam Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları